Günaydın Açkam ya da senin girişinde Günaydın senin tatlı sesini yiyorum ya Nasılsın? keyifler nasıl Allah karesin soruları var ya hani bilmiyorum ya sanki mesafeler yokmuşçasına sormak isterdim ya da sormak istemezdim çünkü mesafeler olmasaydı keşke ama ama işte bir şeye benziyor yani bilmiyorum ya mesafeler gerçekten var mı yani bilmiyorum bilmiyorum yani keşke keşke beraber olabilseydik. Aa. Neyse Şu an işe doğru gidiyorum Hatırlıyor musun seni Benim böyle sabahları her aradığında Şey derdim İşte Meydandayım derdim Meydandayım derdim Meydandayım Sen de derdin Nasıl ya böyle her aradığında neredeyse hep meydanda oluyorsun de, Yalan mı söylüyorsun falan diyordun Ben de ne işte Belki şeydendi işte evden çıktığımda Hemen da aslında oluyordu Belki ikinciyi aradığımda meydanda oluyordum Ya da bazen işte Bir yere kadar işte sigaramı bitirdiğim için Tam böyle meydana denk geliyordu Oradayken arıyordum Sen de beni çok arıyordun Ama hep buraya denk geliyordu nedense Şu an işte Meydandayım İşte doğru gidiyorum Ah, sen de yanımdasın. Yanımda böyle uslu uslu oturuyorsun. Gerçi hiç sanmıyorum senin yanımda uslu uslu oturacağını. Ama bugün nedense böyle bir uslusun yani yanımda. Geneklerim o kadar güzel ki, gözlerin, bakışların ah. <gülüyor> çok özledim ya seni hissetmeyi, sana dokunmayı, o kadar özledim ki. <gülüyor> hani bilmiyorum böyle en ufacık şeyin bile o kadar değeri varmış ki, o kadar değeri varmış. Keşke seni böyle Hep Hep değil Bu konuda çok çekingen Değildim ya da işte Bilmiyorum böyle çok Kendimi aslında geri tutmuyordum Böyle yaparken falan ama Keşke böyle Her fırsatta ya hani bir, bir Kötü böyle şey Sanki Böyle aptalca bir arayıştaymışım gibi Ya da işte kendi isteklerimi kontrol ne bileyim kendi isteklerimi böyle kontrol edemiyormuşum gibi gözükmemek için Ve kendimi tuttuğum zamanlar oluyordu içimden deli gibi gelmesine rağmen böyle çünkü sen olduğun için hocam anlıyor musun neyse şimdi diyorum ki mesela bazı zamanlar için keşke mesela <gülüyor> tutmasaydım yani işte bir tık şey sorunumuz vardı böyle, <Gülüyor> morarma ya da morartmama sorunumuz vardı, o biraz önüne geçiyordu, ama ya diyorum yani şimdi keşke böyle daha böyle kenaklarını mıncırsaydım, Bir acıyor mu diyorsun, bana ne, acısın, ya da hiç umurma değil, beni anlıyor musun, beni anlıyor musun Logika? Çok güzel loşkan. Sen ne yapıyorsun? Bir şey diyeyim mi sana? Şey işte... Ya belki... ...kızmazsın ama... son paylaştığın o... ...ufak şiir... Ben aslında çoğunlukla böyle işte listeli, listeleri falan bir şey açtığım zaman kulağımda kulaklık olduğu için otomatik oynatıyorum tamam mı ama bir şey fark ettim daha doğrusu yani sonradan fark edebildim o senin paylaştığın şiirdeki klip aslında şey hatırladım yani ne olduğunu o şey geçen seferde baktım da görmedim ama görür görmez İçim öyle bir şey doldu ki. Sen onu bana göstermişsin. Böyle tam ne zamanı tekabül ediyor bilmiyorum ama şuna baksana demiştim. Böyle izletmiştin bana. Çok güzeldi. Konuşmak sana ne kadar yakışıyor ya. Şimdi videonu hatırlıyorum böyle. Laçkam. Çok özledim seni. Şöyle... Kolunu tutuyordum, şu kolunun arası var ya, orayı tutuyordum, çok güzeldi. Senin şu neşen yok mu Lojka? Ha bir de maalesef neşeden de öte, o videonun üzerinde düşündüğümde işte beni rüyanda gördüğüm video gördüğünü anlattığım video daha doğrusu. Mesela onu düşündüğümde o kadar hala da görebiliyorum, izleyebiliyorum. Ah beloşka. O kadar canım beniyor ki seni öyle duymak, görmek o kadar zor ki. Bir tanem. Can Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bol bol İstanbul trafiği dinle Kornalar, sesler, şeyler <gülüyor> Az önce <gülüyor> radyo dinliyordum Radyo açtım gelirken Bir tane soru vardı Aşkınız için yaptığınız en çılgınca şey diye Güzel konu aslında ya da böyle güzel konu olmaktan yöte zaten güzel konu da haber böyle şey gibi de geliyor ee, Böyle random Ya da böyle rastgele konular işleyebileceğim Ya da en azından şu an bu bir soru yani ve bunun üzerine böyle Biraz da olsa belki üf, akıl yürütüp Gerçeğini düşünüyorum yani ...benden bahsediyor yani. Come on girl, always of course. Aşk için yaptığın en çılgınca şey... Hmm. Şimdi... <gülüyor> bunu cevaplamak zor. Ama... ...bunu ikimizin adına, da, ikimizin adına da... ...cevaplamayı denesem. Biraz da düşünmem lazım. Belki benim yaptığım en çılgınca şey böyle hissiyat olarak, ya işte bunu böyle var ya biliyorsun hatırlıyorsun böyle kafamızda da kategorize ediyorduk yani böyle mesela fiiliyat olarak yaptığımız en çılgınca şey belki ya da işte böyle hissiyat olarak hissettirdiği şekil olarak falan neyse hatırlıyorum mesela bu bence hissiyat olarak mesela bana en çılgınca hissettiren şey böyle daha doğrusu mesela böyle bir garip bir his olarak hissettiren, hatırlıyor musun böyle? O zamanlar ve camın önünde camın önünde beklemiştim. Çok böyle detay vermeden söylersem. camın önünde böyle beklemiştim. Ama öyle bir beklerim ki içim böyle bir huzur hissiyatı var. O kadar böyle seni böyle mutlu ediyormuş, sana böyle can suyu oluyormuş gibi bir hissiyatım vardı ki resmen. Böyle oradan beni izlediğini bilmek o kadar bana güç veriyordu, o kadar keyif veriyordu ki bir tanesinin bacıka. Sonra bana sormuştun ya sen sen beni gördün mü falan diye. Ben dedim yani aslında tabii senin beni gördüğün şekliyle göremedim. Ve sürekli işte camın bir tarafına bakıyorum, bir diğer tarafına bakıyorum diyorum acaba bacıka hani hangi tarafta onun biliyor musun? O zaman da belki bundan böyle bahsettim ama onun gizemi emin ol böyle daha güzeldi. Daha böyle farklıydı yani. Ben bunu böyle ekranın da kaydediyor mu acaba ya? Kaydediyor aslan parçası. Aferin sana oğlum. <gülüyor> Neyse. İşte mesela o daha tatlıydı böyle. Acaba diyordum hangi köşede. Bir an böyle bir yerden ışık vuruyor. Böyle nasıl diyeyim? ...çeneni seçebiliyorum, yanaklarını seçebiliyorum. azıcık böyle dudaklarını seçebiliyorum. gözlerinde de hafiften parlıyor ama böyle bütün yakalayamıyorum. Ama bu şey değil tabii. Yani bu da bir şey ki. Neyse. Böyle beni... ...bana böyle şey hissiyatı veren... ...farklı hissiyatı veren... ...farklı hissettiren... ...bir çılgınlıktı bu. Sonra... Ee, tabii böyle çılgınlık olarak yaptım. Hani böyle kendi canımı dişime taksım Ama öyle bakma yani bu konuda iyi olduğum için o kadar da panik etmiyordum yani. Sana, seni böyle motorla takip ettiğim ya da camında böyle her ne kadar, ara ara konuşuyoruz zaten bunu da her ne kadar sen görmesen de Böyle çiçek için, her çiçekçiyi sana yollamam. O an var ya, zaten böyle karpatıştırım belki 120-130 ayda mı? O an böyle bir anda o fikir aklıma geliyor. Ondan sonra saniyeler içinde böyle acaba bunu yapabilir miyim diye düşünüyorum. Böyle bir anda karar veriyorum. İşte benimle gel diyorum çocuğa. Ama düşünüyorum ne yapabilirim yani? Sonuçta bunu alıp Alipeli uzatamam. Ne yaparım? Ne yaparım? Dedim yeri çocuk. Sen bu işi biliyorsun. <gülüyor> Ama sen görmedin. Olsun. Olsun. Güzeldi bu. Şimdi mesela figüriyatta böyle yapacağım en çaldığında şeydi belki. Hissiyat olarak da zaten seni tanımak, seni yaşamak. Zaten ben de hisli bir hayvanım yani. <gülüyor> hisli bir insanım. O yüzden bunları düşününce diyorum ki <Gülüyor> Sen yani Düşünüyorum ya böyle Sen Aslında bir Ne deniyordu ...ismin yerine geçen... ...zamir miydi? <gülüyor> Neyse. Ve sen kadar güzel bir... ...kelime yok belki benim için yani. Sen. Her söylediğimde, her düşündüğümde... ...içim böyle deli gibi oluyor. Sonra hocam. <gülüyor> Şimdi sana gelelim. Bakma ben... ...aslında kendime dair söylediğim... ...çılgınca yaptığım şeyler arasında kendime dair söylediğim şeyler... ...belki böyle hızlı bir şekilde düşünerek ya da... ...hızlı hızlı bir şekilde düşünerek e, aklıma gelen ya da söylediğim şeyler... E, ...eminim üzerine belki ekleyebileceğim onlarca şey var ama senin için mesela... ...bana göre... Ya da ...bence belki sana göre de senin adına da belki konuşacak olursam... ...böyle yaptığın en çılgınca şey... ...böyle toplu taşımadan... ...inmiştik. Aslında ayrılmak üzere karar vermiştik, konuşmuştuk. Sonra... ...bir anda ben böyle... ...işte vedalaşmanın vereceği, verdiği yüzünden dolayı... ...ya da işte... ...yine mi ayrılıyoruz falan yani şu... ...işte kahkahaya ne neşeye boğduğum... ...şöyle gülünce böyle yanakları böyle tombik tombik olan... Loçka mı, yine mi şey yapacağım evet. Hani bugün de mi şu anda mı ayrılacağız falan derken aslında hani bir söz var. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset diye. Orada kendi çapımızda belki plan yapmıştık ama senin kendi planların varmış. Sonrasında gelişenler plan dışıydı onu biliyorum zaten öyle şey yapmıyorum. <gülüyor> Yani o şekilde düşünmüyorum zaten. Bunu bilmeni istiyorum da. Ama ee şey beni hoş işte araçtan böyle neredeyse bir ittirerek bile pat diye indirmem mesela. O kadar şeydi ki, o kadar akıllım aklımı aldı ki yani. Neyse, oradan indim. İşte köprüden geçtik yavaş yavaş. Hasan oradan aşağı indik. Ama böyle nasıl biliyor musun? Yani böyle saçların ufak ufak böyle yandan şey olurdu ya. Ee, dışarı çıkardı ya da işte dışarı çıkardı. Böyle yüzün kırmızı olurdu. İşte asansörden aşağı inerken öyle bir havan vardı ki. Böyle işte hep böyle hafiften sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Kaçamak bakışlar... Yani biz bakışlardan kaçınmazdık zaten birbirimize karşı ama... Nedense sordu mesela böyle sanki... Böyle çok farklı bir şey duygusu vardı. bir farklı bir sıcaklık duygusu vardı. O yüzden böyle birbirimize kaçamak bakışlar atıyorduk. Nedense o, sanki o sırada öyleydi yani. Devamında asansörden indik, ben seninle böyle aslında bakıyorum ben de, ortam güzel. Diyordum ki, şu an burada böyle öyle bir sarılırım ki böyle, kemiklerini kurarcasına neredeyse yani. İşte etlerini sıkarım falan diye, bu, bu şekilde anlatınca şey olmuyor sanki böyle gerçekten... <gülüyor> ...sanki vahşet işliyormuşuz gibi gözüküyor ama... ...gerçekten de öyle bir sarılmak isterim diye düşünüyordum ki orada öyle bir sarılmak isterim. Ama işte dedim ya, o senin planların... ...yine söylüyorum, plan doğrultusunda gitmediğini biliyorum bunun. Ama senin hissettiklerin ya da o sırada öyle ani bir şekilde, fevri bir şekilde yapmak istediğin şey... ...mesela öyle güzel bir <gülüyor> sayfa açmıştı öyle güzel bir moda sokmuştu ki... Beni tuttun. O tezgahın yakınına kadar götürdün. Bir aktım bir anda çekiliyorum ben. Bir yere doğru. Dedim oh my god. Is that really happening right now? Sonra Ne etsem am? Sonra loçka. Bir baktım ki ellerin ellerimde bir köşeye kuytuya bir karanlığa doğru çekiliyorum. Yavaş yavaş. Sonra bir baktım bir anda o çekiş gücü bir anda arttı. Ve seni böyle kollarımda neredeyse böyle iç içe buldum ve o anda anladım ki o an o an dedim bir anda kucağımda bittin <gülüyor> bir anda kucakladım seni o kadar manyakça bir şeydi ki bilmiyorum ya you can blame Try to change me and still I'll dare for you You can run around, even put me down and I'll still be there may think i'm foolish they can't see you like i can oh but anyone who knows what love is will understand Neyse. Ee... <Gülüyor> ah. Bu tabi fiiliyatta ya da çok karmaşık duygularına hakim olduğu Bey'anımızdı ve çok coşkuluydu. Her şey zaten çok fazla şeydi yani. Kalkıp sadece <gülüyor> herhangi bir şekilde fiiliyatta böyledi böyleydi falan diyemem yani. Her bütün duyguları içerideydi. Yine o toplu taşıma aracında. <gülüyor> bir anda gözümün önünde belirerek böyle aktım alışın. Çünkü o kötüydüm ki yani o ayrılışta Biliyorum bazen bazı durumlar, davranmamam gereken şekillerde davranıyordum bazen. Ama bilmiyorum işte. Belki korktuğumdan öyle yapıyordum. Belki başka bir şeyden ama senin o şekilde pat diye öyle karşıma çıkmam ya. Ne güzelsin böyle belaşka. Ne güzel bir şeysin. Çok seviyorum seni. Çak, çak, çak. Çok seviyorum. Bugünün sorusu ya da işte radyoda böyle bir soru geçtiği için bunun üzerinden gittim. Seninle bir sürü, bir sürü, bir sürü anılarımızın oldu iş yerimizin etrafı. İçi dışı, dışı, neyse Allah karısın. Yine oraya geldim yani. Vallahi ya, sen yoksun. Buraya geldim de o kadar her şeye, her yere bakıyorum ki. Otobüs Surhan'a bakıyorum, senin koluna o şekilde koyuşuna bakıyorum. Çok güzel ya. Ama bir o kadar da deli gibi can yakıcı yani deli gibi çıkan bilmiyorum işte çok kolay olur sanıyordum böyle bir şey yapabilmek ama en azından bir şeyleri böyle söylemeye başlayınca o kadar zorlaşmıyor daha kolay oluyor elbette ki ama işte başlangıcı yapmak nasıl bir konu üzerine gideceğimi düşünmek ya da nasıl bir şeye bağlayacağımı nasıl bir kapsamı olacağını, nasıl bir çerçeve çizeceğimi falan bundur. Belirlemek bazen daha belirlemeden başlıyorum. O yüzden teklemek istemiyorum ya da neyse yani. O yüzden belki bir daha çok denemem gerekiyor. Ben geldim canım. Canpare. Canpare. Şimdilik buraya kadar. Seni çok seviyorum. Kötü bir kayıt olmadı bu sefer. Sanki güzel oldu. Ya benim sesimi duyuyorsun işte sen de. Come ya. Allah Allah. Bir de... ...şeyi mi beğeneceksin? Kayıt mı beğeneceksin? Laçka, alaçkan. Senin yanaklarını yerim. Yerim, yerim. Görüşürüz Laçka. Seni çok seviyorum. Bay bay.